Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Şimdi programımızın başında bahsettiğimiz gibi ki dün de defaatle konuştuk Açık Dergi içinde Onur Haftası başlamış bulunuyor efendim dün itibariyle. Bugün de Onur Haftası Düzenleme Komitesi'nden bir konuğumuz var telefon hattımızda. Haziran Düzkan, hoş geldin Haziran Yayına. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, teşekkür ederiz katıldığın için ve şimdiden katkın için. Ee, ve başlayalım öncelikle şuradan e, başlamak istiyorum aslında ben bütün bir haftaya baktığımız zaman o kadar çok etkinlik ve o kadar birbirinden farklı temanın bir araya gelişini görüyoruz ki burada nasıl hazırlanılıyor bu onur haftasına e, diye sormak isterim ben zira bu kadar çok kalabalığı ve bu kadar şenliği tırnak içinde ki şenlik olmayan konularda var nasıl sığdırıyorsunuz sizler bir haftaya? Onun haftası pek yani Türkiye için aslında pek Türkiye'ye alışık olmadığı bir örgütlenme biçimi e, ile örgütleniyor, bir araya geliyor. Biz her sene belli tarihlerde e, çoğunlukla Kasım ayının sonuna doğru ya da bir yılın başlangıcında hı hı. açık çağrılar yapmaya başlıyoruz sosyal medya hesaplarımızdan sabit bir ekibimiz yok e, Hastalık toplantılar ya da iki haftada bir gittikçe sıklaşan toplantılar almaya başlıyoruz. Bu toplantılara katılan Herkes aslında onur haftasının bir parçası olabilir. Hı hı. Herkes karar alma mekanizmalarının bir parçası olabilir. Bir biçimde her şeye müdahale edebilir. Etkinlikle de benzer bir şekilde düzenliyoruz. Bu sene mesela sosyal medyadan onur haftasının bir parçası olmak ister misiniz diye bir duyuru yaptık. Hı hı. Katılmak istediğiniz her şeyle ilgili, gündem ettiğiniz her şeyle ilgili bir etkinlik yapabilirsiniz. Bizim bazı ilkelerimiz var cinsiyetçi, ırkçı ya da sınıfçı meselelerle ilgili etkinlikleri tabii kabul etmiyoruz ama bunun dışında isterseniz yoga atölyesi yapabilirsiniz isterseniz o hal ile ilgili konuşabilirsiniz Hı -hı. biz sadece belirlediğimiz tema ile ilgili etkinlikleri yapıyoruz diğer etkinlikleri aslında herkes yapıyor buna bağlı olarak biz bir alan açıyoruz Hı -hı. kısaca söylemek gerekirse hem bu camiaya hem de bu camiayla dayanışmak isteyen herkese bir alan açmaya çalışıyoruz bu sayede de ...çok zengin, çok renkli bir etkinlik programı bir hafta hazırlayabilir oluyoruz Hı -hı. aslında. Yani temelde katılımcılığa sonsuz ve açık olduğumuz için... ...ve enerjisiz bir şekilde örgütlenmemiz için daha zengin bir şey yapabildiğimize inanıyoruz. Evet, peki bu bir aslında bir çeşit fraksiyonların bir araya gelişine de... ...kadın hareketine de çok yakın bir şeymiş gibi geliyor bana, çok andırıyor yani. Farklı fraksiyonlardan da hakikaten bir araya gelişleri oldu mu ve... Düşünürsek eğer onur haftalarını, düzenlenen onur haftalarını nasıl farklılıkları var birbirlerinden? Bu onur haftası mesela bir taraftan da şöyle bir tema kurmak lazım. Belki de insanların sokağa çıkmaktan daha da korktuğu, baskı ortamının biraz daha coştu bir zamandayız. Bunun yankıları var mı onur haftasında gözlemlediğiniz? Tabii yani biz onur haftası esnek bir şey ve hani gündeme göre, kitlesine göre toplumsal yapıya göre bir biçimde şekilleniyor. Ama insanların sokakta çıkmaktan çok korktuğu bir dönemde olduğumuzu biliyorum ve hani aynı zamanda işte muhafazakarlığın da <gülüyor> e, tabii ki hani LGBTİ+ yaşamları daha da zorlaştırdığını, örgütlenmelerin hayatlarını da zorlaştırdığını da söylemeyeceğim ama bir yandan da aslında bizim camiamız için bu baskı sokakta görünür olma ya da sıfır muhalif olduğum için, yaşam tarzım için marjinalize edilme o kadar da yeni bir baskı değil. Dolayısıyla <gülüyor> bence baş etmekte daha Biraz daha rahat olduğumuz bir şey diyebilirim. Yani ne diyebilirim? Her sene birazcık tabii mesela bu sene o halle ilgili konuşmadan bu seneyi gerçekleştirmek mümkün olmayacaktı. Biraz bunları da ekliyoruz diyebilirim herhalde. Hı hı. İnsanların kendilerini güvende hissedecekleri rahatça hem siyaset hem gündelik yaşam hem kültür istedikleri her konuda konuşabilecekleri alanlar oluşturmaya çalışıyoruz hı hı. diyebilirim. Evet ve aslında bu bahsettiğimiz renkli temalar ve birbirinden çeşitli farklı alanları da kapsayan pek çok konu aşağı yukarı bu bahsettiğim biçimde oluşuyor. Belki e, söylemek lazım bu kadar da konuştuk üzerine bugün örneğin cezasızlık ve o harc sonrası LGBTİ artı hakları konuşulacak cezai toplantı salonunda saat 18'de 20 evet. arasında konuşmacılar var. E, yine bundan programımızın başında da bahsettik ama buraya denk gelen olursa eğer e, yarım saatiniz var neredeyse katılmak için e, hala gecikmediniz. Bu, şey de sormak istiyorum bu arada. Bu kapalı. Bu etkinlik bizim için çok zor bir etkinlik oldu. Yani bunu biraz bahsetmek istiyoruz ve bizim için katılımın önemli olduğunu bahsetmek istiyoruz. Çünkü bu etkinliği yapacak mekan bulmakta gerçekten çok zorlandık. Şu an programımızda diğer etkinliklerimiz kabul eden iki ayrı mekan bu etkinliğin gerçekleştirilmesini istemedi. Bizim için oldukça önemli, zorlu hmm. ve gerçekleştirilmesi önemli bir şeydi. O yüzden katılınmasına önemsiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Koşun evet. yani hemen gelin diyorum. M mühim aslında panel basına kapalı gerçekleştirilecekmiş. Az. Zaten belki de e, bahsettiğin zorluklarla da alakalı olarak e, genel olarak temalarda kendi içinde önlemler alıyorlar diyebiliriz belki. E, ve belki temadan bahsetmek lazım. Bunu da söylemişken iyisiyle kötüsüyle aramızda ne var sorusunun peşinde devam edecek. Paneller, forumlar, atölyeler, tiyatro gösterileri ve sergilerden oluşuyor. Gönüllüler tarafından düzenleniyor nasıl oldu da aramızda ne var teması çıktı sen nasıl anlatırsın bunu bu sene bizim ilk toplantıları yaptığımız dönem aslında referandum tartışmalarına başladı bir dönemdi hı hı. geçen sene de e, yürüyüşümüzü gerçekleştiremeyip dağıldıktan 15 gün sonra e, darbe girişimi gerçekleştirmişti dolayısıyla biz bu seneyi hazırlarken aslında en çok hissettiğimiz şey gerçekten bir kutuplaşma haliydi. Bir seferinde işte bu toplumun bir parçası olduğumuzu, Ramazan'ın bir parçası olduğumuzu, hayatın bir parçası olduğumuzu söylerken herkesin ya orada yahut diğer tarafta olduğu bir hayata sürüklendik. Ya birine ya diğerine oy verdiğimiz bir hayata sürüklendik. Zaten ya kadın ya erkek olmaya sürüklendiğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Bunu düşünürken hani sürekli bu bölünmenin en çok bizi etkilediğini, bizim içinde bulunduğumuz farklı durumları, yansıtamadığımızı hissettik. Biraz aslında buralardan konuşurken aramızda ne var meselesi çıktı. Bir yanıyla da biz hareket olarak yani LGBTİ artı hareket olarak sadece kendi hayatlarımız, taleplerimiz için mücadele etmiyoruz. Biz aslında insanlara bir şey de önerdiğimizi düşünüyoruz. Biz başka aşklar yaşayan, başka bedenlerde var olabilen insanlarız. Biz öğrendiğimiz bazı şeylerden farklı olan insanlarız. Bunu göstermeye çalışıyoruz. Biraz da bundan bahsetmek istedik aslında. Bir takım dayanışma ağları örüyoruz. Başka türlü politika yapıyoruz. Başka türlü örgütleniyoruz. Birbirimizi farklı şekillerde buluyoruz. Bizim aramızda ne olduğu, bizi bir araya getiren şeyleri nasıl koruduğumuz dayanışmamızı aşkımızı, arzumuzu nasıl koruduğumuzu konuşmanın herkes için anlamlı bir e, deneyim olabileceğini düşünerek aslında bu temada karar kıldık. Ve bu sloganla çıktık. Bizi birleştiren ve bölen şeyleri konuşmak için aramızda ne var diyoruz. Hem de aynı zamanda oyuncu halini de sevdik. Hmm. E, Umut veren tatlı halinde sevdik insanla dostluğa arkadaşlığa iten halinde sevdik gündelik işlerimizi düzen düşündüren halinde sevdik. Biraz öyle bir yerden kurduk aslında. Evet peki onur yürüyüşüne geçersek belki İstanbul'da ilk kez 2003'te yapılmıştı. İlk zamanlarda 20-30 kişiyle sınırlıydı diyorsunuz ve gittikçe katlanarak arttı bu sayı her seferinde. Bana şöyle gibi geliyor onur yürüyüşleri bir taraftan İstanbul'da tırnak içinde azınlık gibi yaşayan muhalif bir kitle. De var aşikar ee, onların da hepsini bir araya toplayan bir tarafı var neyden kaynaklanıyor bu nasıl bir gücü var sizce gürüştelerin ve aslında onur haftasının da aynı zamanda var benim kişisel hissim şöyle bir şey gerçekten demin de söylediğim gibi bizim yüzyıllardır ama yani hissettiğimiz bir macinereleştirme itilme egzantrik bulunma hali aslında şu anda toplumun çok çok geniş kesimlerinden hissedilen bir şey haline geldi belli kıyafetleri giyen belli bir hayatı sürdüren herkes aslında kendini şu anda trans olmanın, eşcinsel olmanın, interseks olmanın ne olduğunu öğrenmeye başladığını düşünüyorum. Hı hı. Bir de bir çok sesli bir yürüyüşüz. Her şey söyleyebildiğimiz bir yürüyüşüz. Politika yapmanın, söz söylemenin, görünür olmanın başka yönlerini arayan bir yürüyüşüz. Bunun da bir şekilde cazip geldiğini insanlar düşünüyorum. Evet gittikçe kalabalık başam artan yürüyüşlerimiz oldu. Bize de çok cesaret veren bir şey bu aslında. Ee, buna bağlı olarak da tabii gittikçe, güçlendikçe, arttıkça, kitleserleştikçe baskı altında kalmaya başladı. Umuyorum ki e, güzel günlerimizde yanımızda olan, narif e, <gülüyor> kötü günlerimizde de yanımızda olacak ve Şimdi gördüğünüz baskılarda da yürüyüşlerimizin yine aynı şekilde kalabalık olmasını umuyorum. Evet, bir güzel temel, temenni var orada. Belki burada şeyi de söylemek lazım. E, yargılananlar vardı örneğin e, LGBTİ hareketinde ve Çağlayan'da dün duruşmaları vardı yanılmıyorsam değil mi? <gülüyor> beraat ettiler. E, <gülüyor> ve beraat Berat ettiler. ettiler. Belki ben bu... Daha sonra yürüyüşünde gazı altına Dala açılmıştı. Hı hı. Evet, tüm ettiler Evet, yani hani bir de aslında böyle şeyler de oluyor. Bir taraftan o gündemin içinde kaybolmasın güzel şeyler de oluyor meselesi hı hı. diye buraya eklemek şart bence. Hormonlu domatesten bahsedebiliriz bu arada hazır programdayken 21 Haziran saat 21'e kadar oylamaya açık olacak. Hormonlu domates neydi dinleyenler için bir hatırlatalım belki oy kullanmak isteyenler olur. Hormonlu domates belli kategoriler altında düzenlediğimiz bizim aslında bir onur aman pardon, bir ödül töreni parodisi aslında <gülüyor> ama aynı zamanda sizin oy verebileceğiniz bir e, etkinlik biz her sene e, LGBT'yi artıfı açıklamalar yapan uygulamalar yapan kurumları kişileri ifşa etmek için teşhir etmek için e, bu etkinliği gerçekleştiriyoruz daha sonra da bunu hem kendi eğlendiğimiz hem bu insanlarla dalga geçebildiğimiz e, bir etkinlikle kutluyoruz bunun 13. senesine geldik. Aslında yürüyüşlere de yakın bir tarih var. Eskiden sokaklarda verirdik ödüllerimizi. Sonra sokaklarda çok kalabalık olduğumuz için biraz daha törpüsü bir şey yapmaya karar verdik. Hı hı. Ee, onun haftasının internet sitesinden oy verebilirler. Ee, epey bir kategori var. Uluslararası dallar var, siyaset var, popüler kültür var, basın var, birçok dal var. Ee, Kimi zaman bu yani hormon testi ödül verdiğimiz kişilerin e, değiştiğini, farklı tavırlar aldığını da gördük. Dolayısıyla bundan olumlu şeylerde, olumlu geri dönüşler aldığımız etkinlik. Cuma günü bir partiyle e, ROXI'de ödüllerimizi dağıtacağız. Bu şahaneymiş. Nasıl geri dönüşler aldığınızı sorsam bir detay verme ihtimalin olabilir mi acaba? Çeşitli basın yayın organlarımız, daha önce aday gösterdiğimizde neden aday gösterdiklerini, yani daha önce yapmadıkları düşünmedikleri, üzerine düşünmedikleri mesele üzerine düşünmelerine e, şey oldu, vesile oldu, oldu. Ormanın domatesinin aslında tam tersi olduğu da oldu açıkçası. Yani gittikçe de bilenen ne demek kimsiniz, burada yargılıyorsunuz diyenler de oldu. Bunların bazıları eminim şu anda bizi dinleyen açıkçası dinleyicilerinin çok da sevdiği yayın organlarıdır. Yüz gibi mesela. Kendileri sıfır geri adım attılar. Hmm. E, Radikar gibi şey yapanlar da oldu. Çok memnun bir şekilde Tabii o zaman biz kendimizi değiştireceğiz diyenler de oldu. Hı hı. Ee, ödül alanlar her zaman olgun davranmayabiliyor ama eğer olgun davranırlarsa bu eleştiri kabul ederlerse aslında kendileri de daha saygın bir kurulmuş veya kişi olabiliyorlar. Evet. Neden olmasın? Ee, bir de hafıza işiymiş gibi geliyor açıkçası bana bu hormonlu domatesler örneğin. E, arada o kadar çok şey oluyor ki unuttuğumuz şeylerden bir tanesi mesela kızlara pembe olanlara e, mavi paketle satılmaya çalışılan hem cinsiyetçi hem de transfobik Kinder oy. Bunlardan bir tanesiydi. Oyuncak çıkarmışlardı. E, örneğin McCallan'ın açık ve eşcinsel olarak ifadesinin çevrilmediği etkinlik sonrası teknik arıza denmişti. İstanbul Festivalinde bunların hepsi tek tek bir taraftan da hakikaten hafıza işleri aralarda denk gelinen ve hatırlamanın fena da olmayacağı şeyler evet yani kabul etmeleri de iyi bir ihtimal olarak gözüküyor. Peki pek çok panel var dedik bir pek çok içerik var. Sen sen bir program yapsan nasıl bir program yapardın hem senin ağzından duymuş olalım biz bu meseleyi bir. Ee, bunu bir saniye buna vallahi hemen öyle. Hemen cevap verilebilir bir şey değil. Gerçekten hemen cevap verebileceğim bir şey değil. Çünkü biraz gerçekten çok fazla etkinlik var. <gülüyor> evet. ee, zor şimdi... yerden sordum. Biraz zor yerden. Hormon domates ödül törenini... Kesin Kaçırmazdım derdim. diyorum. Her zaman çok eğlenceli olur. Her zaman çok bürünen, eğlenilen bir etkinliktir. Ee, biraz neyden hoşlandığımıza göre de değişecek bir şey. Şimdi program açıp kendi şeyimi yapacağım. Pardon. Tamam. Bu sabah olduğu için çarşamba'dan başlıyorum. Kuyur ee, Fes'in kısa film seçkisi olacak terör Ben ona açıkçası katılacağım. Hemen ardından çok eşlilik atölyesi olacak. Güzel bir atölye çünkü tek eşliliğin e, ve seksist ilişkilerin dışında aşkı, romantizmi, seksi konuşabileceğimiz bir etkinlik aslında. Ee, yine aynı gün Suriye LGBT, Suriye LGBT hareketi üzerine bir panel olacak Cezayir'de saat 7'de kaçırılmaması gerektiğini düşünürüm. Perşembe günü de devam edecek video aktivizm atölyesi. Çünkü çeşitli şeylere tanıttık ediyoruz. Bunları kaydetmenin önemi var. hani Buna katılmak önemlidir diye düşünüyorum. Akademiyle ilgilenenler yine benim katılabileceğim bir etkinlik. Bu da kuyur Metodolojiler etkinliği var. Perşembe günü cezayede. Kuyur üzerine çalışan akademisyenlerin katılacağı bir etkinlik. Tiyatro oyunlarımız var ve film gösterimlerimiz var. Bunlarla ilgilenenler katılabiliriz. Bir futbol turnuvamız olacak. Öyle mi? Ee, tabii. Onu evet. bilmiyorduk. Bu da her sene geleneksel olan bir şey. Gollemeyi sevenler turnuvası bu ikinci kez düzenleniyor. Ee, İzlemesi zevkli bir şey. Taraftar deneyimini başka bir yerden yaşanabilir bu sayede diye düşünüyorum. Ee, Türkiye'de kadın, trans kadın mopuslar üzerine bir panel olacak Cuma günü. Ee, önemli olduğunu düşünüyorum. Görünür olmamanın son perdesinde bir durumda trans kadınlar hapishanede onların hayatını öğrenmek önemlidir diye düşünüyorum. İlk aklıma gelenler bunlar. Cumartesi günü Maçka Parkı'nda geniş bir piknik gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Tüm gün sürecek bir etkinlik bu. Çeşitli atölyelerin olacağı, çeşitli etkinliklerin olacağı, müziğin olacağı hep beraber olabileceğimiz bir etkinlik. Ve asıl kaçırılmaması gerektiğini düşündüğüm şey pazar günü gerçekleştirdiğimiz yürüyüş olacak. Evet, ona yürüyüşü olacak. Taksim'de e, olması <gülüyor> planlanıyor şimdilik. E, benim sorularım bu kadardı. Haziran, senin eklemek istediğin bir şey olur mu acaba bütün bunlara? E, benim etkilemek istediğim bir şey yok. Herkesin kendini e, itildiği, ezildiği, görmezden gelindiği bir noktada olduğunu biliyorum. E, bizim yaptığımız mücadele bir hayset mücadelesidir. Görünürlük mücadelesidir. Hepimizin onurudur. LGBT'ye artı onuru. Bu yüzden herkesin sahip çıkması gereken bir şeydir. Biz şayet onurumuzu yitirirsek kimsenin e, hayatını sürdürebileceğini düşünmüyorum. O yüzden etkinliklerimize katılın, bizlerle tanışın, bizi dinleyin, e, yürüyüşümüze katılın, e, orada olun ve hep beraber bu e, tarihimizi beraber kutlayalım diyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz katkın için. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kal.